Kastamonu'da Bediüzzaman'a sekiz sene hizmet eden Mehmet Feyzi ile kıymetler bir nur talebesi olan Emin'in bir mektubudur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu bi'adedir resailin nuril mekru'e vel mektuba. Çok sevgili, çok kıymetli, çok müşfik üstadımız Efendimiz Hazretleri. Evvela, leyle-i miracınızı tebrik eder, ellerinizden öper, kusurumuzun affını rica ederiz. Üstadımızın tercüme-i halini merak edenlere deriz ki, Kur'an-ı 33 ayatının icazkar işaretiyle, İmam-ı Ali radıyallahu anhu, Celcelutiye ve Ercüzesinde kerametkar delalatıyla, Gavs-ı Azam Kuddise sırruhu, Beşaretkar beyanatıyla, Üstadımızın hakiki tercüme-i halini ve Risale-i Nur'un hakiki mahiyetini beyan etmişler. Üstadımızın şahs-ı manevisini bilmek isteyenler, Risale-i Nur'un işarat-ı Kur'aniye ve keramat-ı Aleviye ve keramat-ı Gavsiye risalelerini ve Risale-i Nur'un sair edzalarını dikkatle tetebbü etmeleri lazımdır. Yalnız bizim, üstadımız hakkındaki kanaat-ı kat'iyemiz şudur ki, ismi Nur ve ismi Hakime mazhariyetle, Kur'an-ı hazinesinden nail olduğu hakaik ve marifi, Tahdis-i nimet maksadıyla beşere ilan eden bu Allame İzîfî'nun bedîü zaman hazretleri ahlakı ı Muhammediyye vesselam ile tahalluk etmiş, nefis ve heva berzahlarından geçmiş, mekarim-i ahlakın en mümtaz ve müstesna bir timsali mücessemi olarak bu asırda bulunmuş. Şimdiye kadar bütün hayatında şayan-ı hayret bir ulu ve himmet ve sekinet ve iffet ve mahviyet içinde yaşamış Günay kalbi tevekkül ve kanaati harikulade, maişet ve kıyafeti pek sade ve mekarimi ahlakı pek fevkalade, dünyaya zerre kadar meyil ve muhabbet etmez. Hem öyle bir tarzda izzeti ilmiyeyi hayatta muhafaza etmiş ki asla kimseye arzı iftikar etmemek hayatının en mühim bir düsturu olmuştur. Dünya kendilerine teveccüh etmişse de ondan yüz çevirmiş olan üstadımız Emri maaşta Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle iffet ve nezahetini daima muhafaza eder, sadaka, zekat ve hediyeleri almaz. Yakinen biliyoruz ki Kastamonu'da bulundukları zaman oturdukları evin icarını vermek için yorganını sattılar da yine hiçbir suret ve hediye kabul etmediler. Hem üstadımız tekellüf ve taazzumdan asla hoşlanmaz ve talebelerinin dahi tekellüf kaydından azade olmalarını emreder ve buyururlar ki Tekellüf, şer'an ve hikmeten fenadır. Çünkü tekellüf sevdası, insanı haddi i marufu tecavüze sevk eder. Mütekellif olanlar, bazen hotbinane bir tezahür ve tefahur tavrı ve muvakkat soğuk bir riyakâr vaziyeti takınmaktan kurtulmaz. Halbuki bunların ikisi de ihlasız ı Hem üstadımız, gayet mütevazidir. Tefevvuk ve temeyyüz dâiyelerinden, şöhret sevdalarından ziyadesiyle sakınırlar kendilerine mahsus safi meşrebi o gibi can sıkacak şeylerden aaliidir. Herkese hele ihtiyarlara ve çocuklara ve fukaralara rıf ve mülayemetle, uhuvvetkerane bir muameleyi halisanede bulunurlar. Mübarek yüzlerinde mehabet ve beşâşetle karışık bir nuru vakar eder. Heybetle beraber asarı üns ve ülfet dahi görünür. Daima mütebessim bulunurlar. Fakat bazan tecelliyatın muktezası olarak Mehabet ve celal nazarı o derece tezahür eder ki artık o zaman yanında bulunup da söz söylemek isteyen adamın adeta dili tutulur, ne söylemek istediği anlaşılmaz. Bu acizler çok defa bu hali müşahede ettik. Üstadımızın az söylemek adetidir. Fakat söylediğini veciz söyler, herhalde düsturu hikmet olarak pek manidar ve pek şumullü birer camiül kelimdirler. Üstadımız ne kimseyi zemmeder ve ne de yanında kimseyi gıybet ettirir. Bunlardan asla hoşlanmaz. Kusur ve hataları setrederler. Hem o kadar hüsn-ü maliktir ki, hatta kendisi hakkında bir naseza söz tebliğ edene, haşa bu yalandır. Bu sözü söyledi dediğin zat böyle söylemez buyururlar. Üstadımızın nefisle mücahedede bir rüsuh ve ihtisası vardır ki, asla huzuzat nefsaniyelerine hizmet etmezler. Bir insana kafi gelmeyecek kadar az yerler ve az uyurlar. Gecelerde sabaha kadar cali bir dikkat bir hali haşiyane ile ubudiyette bulunurlar. Yaz ve kış bu adetleri tahallüf etmez. Teheccüt ve münacat ve evratlarını asla terk etmezler. Hatta bir Ramazan-ı Şerif'te pek şiddetli hastalıkta altı gün bir şey yemeden sabrı visal içinde ubudiyetteki mücahadelerini terk etmediler. Komşuları her zaman derler ki biz sizin üstadınızın 8 sene yaz ve kış geceleri aynı vakitlerde sabaha kadar hazin ve muhrik sadası ile münacat seslerini dinler ve böyle fasılasız devamlı mücahadesine hayretler içinde kalırdık. Hem üstadımız taharet ve nezafet-i şer'iyeye son derece riayet eder, her zaman abdestli olarak bulunur, asla mübarek vaktini boş geçirmez. Ya Risale-i Nur telifiyle veya tasihî ile meşgul veya münacatı cevşeniyeyi kıraat ve secdegah-ı ubudiyete kaim veya tefekkürü alay ilahi bahrine müstarak bulunurdu. Ekseriyetle yaz zamanı şehre uzak ormanlık dağ vardı. Üstadımızla oraya giderdik. Yolda hem Risale-i Nur tahsisi ederler, hem bu aciz talebelerinin okudukları risaleye dikkat ederler ve tahsisi için hatalarını söylerler veya yahut eski müellifatından birisinden ders verirler. Bu suretle yolda bile mübarek vaktini vazife ile geçirirlerdi. Evet biz itiraf ediyoruz ki, üstadımızın nutkundaki letafet ve ülfetindeki halavet o derece feyiz bahşederdi ki, insan sabahtan akşama kadar o vaziyette ders alsa, yol yürüse asla sıkılmak ihtimali yoktu. Hem üstadımız, Risale-i Nur hizmetini her şeye tercih ederler ve buyururlardı ki, Yirmi senedir Kur'an-ı Hakim'den ve Risale-i Nur'dan başka bir kitabı ne mütelaa etmişim ve ne de yanımda bulundurmuşum. Risale-i Nur kafi geliyor. Evet, feyyaz-ı mutlak tarafından bütün hakayık-ı Kur'aniye kalbi münevverine ilham ve ilkay-ı külli ile ifaza olunur da Kur'an-ı beyandan başka neye muhtaç olur? Bundan şüphesi olanlar Risale-i Nur'a dikkat etsinler. Cenab-ı Hak, Üstadımız'a Risale-i Nur'un telafinde öyle bir iktidarı bedi ihsan etmiştir ki, bu herkese nasip olacak hasletlerden değildir. O harika nur risaleleri, her biri gurbette, hastalık içinde, dağda bağda, katipsiz, tahammülü müşkül, gayet ağır şerayit dahilinde, zahiri nice müşkilatlarla meydana gelmiş ve müminlerin imdadına yetişmiştir. Fakat Cenab-ı Hak'a şükür olsun ki, inayet-i harika bir tarzda üstadımıza fevkalade muvaffakiyet ihsan etmiştir. İşte bu sırdandır ki, Cenab-ı Hak, ona kâinatı bir kitab-ı ve arzı bir sayfe gibi keşf ve şuhutla bir hakkal yakin okuyacak bir iktidar vermiş, mahzı inayetle böyle kutsi bir esere sahip kılmıştır. Evet, ayatı ı teşriye-i Kur'an-ı beyanın hakaik ve marifini, ve ayat-ı kevniyeyi şamil kebir kebiri kainatın vezaif ve me'anisini beyan edip marifetullah'ın en yüksek derecatına uruca nev-i beşiri teşvik eden ve bugünkü günde ölmeye yüz tutan kalpleri bile izni ilahiyle ihtizaza getirecek kadar harika bir eser-i bediâ bir sereyanın seriya olan Risale-i Nur ile neşri hakayık eden bu vücud-u mes'ud ile beşeriyet iftihar etmek lazım gelirken çok gariptir ki ehl-i şekavet tarafından zehir verilmeye cesaret ve taş attırılmaya bile cüret ediliyor. Evet, eşeddül belâ-i alel enbiya ittimmel evliya sırrı ile enbiya'nın varisi olanların türlü türlü belalara uğramaları hikmeti ilahiye iktizasından olmasıyla o zümre-i mübareke gibi üstadımız da nice belalara hedef olmuştur. Hatta Kastamonu'ya ilk teşrif ettikleri zaman çocuklar bir betbaht şakî tarafından teşvik edilip Abdest almak için çeşmeye çıktıkları vakit taş atmışlar. Fakat üstadımız daima gördüğü eza ve cefalara ululazmane sabır ve tahammül eder. Hem safayi sadre ve selameti kalbe malik olduklarından o çocuklara dahi hiddet etmeyip buyururlardı ki bunlar sûre i yasin'den mühim bir ayetin nüktesini keşfime sebep oldular diye onlara dua ederlerdi. Sonra bu çocuklar Üstadımızın duaları bereketiyle, şayan-ı hayret bir hal kesbettiler ki, Üstadımızı uzak yakın nerede görürlerse, koşarak yanına gelirler, mübarek elini öperler, duasını alırlardı. Hem Üstadımızın harika halatı ve şayan-ı hayret garayı bir ahvali, başta Risale-i Nur olarak pek çoktur. Evet, biz itiraf ediyoruz ki, Üstadımız bizim hatıratı kalbimizi bizden ziyade okur. Çok defa haberimiz olmadığı bir meseleden bizleri şiddetli telaşla ikaz ederler, bizi hayrette bırakırlar. Fakat günler geçtikten sonra aynen üstadımızın ikaz ettiği şeyle karşılaşır, aklımız başımıza gelirdi. Üstadımızla dağa gittiğimiz zaman, dağa şehre dönme zamanı gelmeden, birden üstadımız kalkarlar, bize de emrederlerdi. Hikmetini sormak istediğimizde, acele gidelim, Risale-i Nur hizmeti için bizi bekliyorlar. Hakikaten şehre avdetimizde mutlaka mühim bir Risale-i şakirdi bizi bekliyor bulur veya birkaç defa gelip gittiğini komşular haber verirlerdi. Yine bir gün Mevlana Halid Kuddise sırr ruhu Hazretlerinin küçük aşık namında bir talebesinin neslinden mübarek bir hanım Haşiye, o hanım Asiye'dir yanında çok senelerden beri muhafaza ettiği Mevlana Hazretlerinin cübbesini Ramazanı ı Şerif'te teberrüken üstadımızın yanında kalsın diye ile gönderir. Üstadımız hemen emin kardeşimize yıkamak için emrederek cenab Hakk'a şükretmeye başlar. Feyzinin hatırına, bu hanım benim ile yirmi gün için gönderdi. Üstadım neden sahip çıkıyor diye hayretler içinde kalır. Sonra o hanımı görür, o hanım feyziye der ki, Üstad hediyeleri kabul etmediğinden bu suretle belki kabul eder diye öyle söylemiştim. Fakat emanet onundur, canımız dahi feda olsun. der O kardeşimizi hayretten kurtarır. Evet mübarek Üstadımızın o cübbeyi kabulü, Mevlan'a Halid'den sonra vazifeyi teceddüdü dinin kendilerine intikaline bir alamet telakki etmesindendir derler. Hem de öyle olmak lazım. Çünkü hadisi sayihte, اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَتُ لِهَذِهِ الْؤُمَّةِ عَلٰى رَأْسِ كُلِّ مِئْتِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا buyurulmuş. Mevlana Hazretleri'nin veladeti 1193, Üstadımız Hazretleri'nin ise 1293'tür. Bu hadisin tam izahı Risale-i Gavsiye'de vardır. Üstadımız ara sıra bizlere hususan feyziye latife tarzında buyururlardı ki, cezanız var, Tokat yiyeceksiniz, hapse gireceksiniz." diye, denizli hapsimizi bize remzen haber verip, hem bizi ikaz, hem kable bir mühim hadiseyi keşfen beyan ediyorlardı. Hakikaten çok geçmedi, üstadımızın dediği çıktı. Yine denizli hapse hadisesinden evvel buyurdular ki, ''Kardeşlerim, çoktandır sekiz seneden fazla bir yerde kalmamışım, şimdi buraya geleli sekiz sene oluyor. Bu sene herhalde ya vefat edeceğim, veya başka yere nakledeceğim diye, Kastamonu'dan teşrifini haber veriyorlardı. Hem denizle hapsi musibetinden evvel, üstadımız buyururlardı ki, kardeşlerim, Risale-i Nur'a birkaç cihette hücum hissediyorum, ziyade ihtiyat ediniz. Hakikaten çok geçmedi, İstanbul'da bir ihtiyar hoca, bilmeyerek, bir risalenin bir meselesine itiraz ediyor, sonra eski fetva emini merhum Ali Rıza Efendi Hazretleri, o hocanın itirazını red ve Risale-i Nur'un hakkaniyetini tam tasdik ediyor. Bir müddet sonra bir hayvan ürküp üstadımızın bacağını incitiyor. Aylarca ıstıraplar içinde vazifeyi ubudiyetini ve Risale-i Nur'un hizmet-i kutsiyesini çok müşkülatla ifa edebildi. Sonra da müthiş bir zehirlenmeden mütevellit gayet ağır surette hastayken denizle hapsi tevkifi meydana çıktı. Fakat o ferdiferit Tahammülü pek müşkül bu dehşetli halde, hem hizmet-i imaniye ve Kur'aniyedeki azm-i hem ubudiyetteki vezayifi ifaya son derece gayret edip, asla fütür getirmeden, ulul bir sabır ile sebat ediyordu. Yine üstadımız, tevkifimizden evvel mükerreren buyururlardı ki, Ehl-i dünya, Risale-i Nur'a ilişmesinler. İlişirlerse, afetlerin hücumuna sebep olurlar. Hakikaten herkesçe malumdur ki Risale-i Nur şakirtleri tevkif edilir edilmez her tarafta afetler, zelzeleler, hastalıklar başlardı. Tarih Risale-i Nur'un hakkaniyeti tasdik olunup vatana faydalı olduğu itiraf edilinceye kadar çok yerlerde ez cümle Kastamonu'da zelzele devam etti. Hatta Kastamonu'nun tarihi yüksek kalası, ki bazı risalelerin medresesi hükmüne geçti, Risale-i Nura ve müellifi olan üstadımıza iştiyak ve hasretinden matem tutup, en sağlam köklü taşlarını aşağı atarak, üstadımızın ihbar-ı gaybîsini maddeten tasdik etmiştir. Üstadımız, tevkifimizden mukaddem buyururlardı ki, Risale-i Nura müthiş bir hücum planı var. Fakat merak etmeyiniz, müjde, inayeti ilahiye imdadımıza yetişecek. Şöyle ki, Bugün okumak için Hizb-ı Azam-ı Nuri'yi açmıştım. Birden karşıma "Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a'yunina ve subbih bi hamdi rabbik" ayeti çıktı. Manen bana bak dedi. Ben de baktım gördüm ki manasının çok tabakalarından hususan manayı işaretiyle ve cifrisiyle hem hapis musibetine hem necatımıza işaret ve bize beşaret ediyor buyurdular. İşte Denizli Mahkemesi beraat kararı vermezden 9 ay evvel bilâ tereddüt bu ayetin definesinden aldığı cevheri izhar edip hem bu ayet-i kerimenin mühim nükte-i icazını keşf hem de bu kuvve-i maneviyeye muhtaç zayıf talebelerini tebşir etmekle bizleri mesrur eylemişlerdir. Bu ayetin tam izahı Denizli müdafaasında ve lahikasındadır. Nüshai nadireyi zaman olan üstadımız Gayet şeci ve metin ve ulul azmane bir cesareti fevkaladeye malik bir lisanul haktır ki hak yolunda söz söylemekten çekinmez ve lev milaimden korkmazlar. Bir gün bismillah yazılı kabir taşlarını lağımlar üzerine konurken görürler. Orada dünyaca mühim hazır oldukları halde kimsenin söyleyemediği gayet acı sözlerle o haksız işe ve daha başka haksız işlere de sedd-i sedid olmuşlardır. Hem memleketimizde her kim üstadımızı rencide etmeye cesaret etmişse, Risale-i Nur'a zarar getirmişse, mutlaka suyu akibete akıbete uğramışlardır. Bazıları dehalet edip akılları başlarına gelmiş ise de, bazıları da cezalarını çekmişlerdir. Bu vakaların bazıları lahikada yazılmıştır. Elhasıl mübarek üstadımızın, evsaf-ı kemalini ve mehasini ahvalini bizim gibi acizlerin bir hakkın tasvir ve tarif edebilmesine imkan yoktur. Hâlık-ı Zülcelâl Hazretleri, üstadımızı bir vücud müstesna olarak yaratmış ve tevfik ilahiyesine mazhar kılmıştır. Ne saadet ona ki, onun bizzat iştigal ettiği ve ehemmiyetle teşvik ve tavsiye ettiği Risale-i Nur ile, hizmet-i Kur'aniye ve imaniyede buluna ve Risale-i Nur'dan dersini almış ola. Üstadımız memlekette bulundukça, fasılasız neşre hakayı eylemiş, ve bizim saadetimiz için feyiz bahşeden mübarek nefesini sarf etmiştir. Cenabı Erhamur Rahim'inden bütün ruhu canımızla niyaz ederiz ki mahşer gününde dahi bizleri es-saidu saidun fi batn ummihi hadisi i şerifine mazhar olan üstadımız Define-i Ulum ve pünun Bediü'l Beyan, Allame-i Zaman Said Nursi Hazretleri ile birlikte aşretsin. Ta ki o korkulu günden nurlu, müşfik, mübarek eliyle elimizi tutsun. Huzuru Rasulü Ekrem aleyhisselatu ve selam'a bizi götürsün, inşallah. Risale-i Nur şakitlerinden feyzi Emin. Ayetül Kübra hakkında birkaç söz. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu'da iken, Ayetül Kübra namıyla, ile Cenabı hakkın varlığını, birliğini, kainattaki mevcudatın lisanlarıyla ispat eden muazzam bir risale yazmıştır. Bu risale için üstadımız, şimdiki dehşetli tahribata karşı bir hakikatı Kur'aniye ve bir setti azamdır demiştir. Kalbe geldiği gibi acele olarak yazdırılmış, birinci müsvedde ile iktifa edilmiştir. Üstad, yazdığım vakit irade ve ihtiyarım ile olmadığını hissettiğimden, kendi fikrimle tanzim veya ıslah etmeyi muvafık görmedim buyurmuştur. Bu risale, ilk defa gizli olarak tabedilmesinden edilmesinden dolayı, Üstad ve talebelerinin hapsine sebep olmuşsa da bilahire Denizli ve Ankara Ağır Ceza Mahkemeleri iki senelik tetkikatlarından sonra beraatlarına ve risalenin iadesine ittifakla karar vermişlerdir. İmam Ali radıyallahu an gayb aşina nazarıyla bu risaleyi görmüş, kaside Celcelutiyesinde bu risalenin ehemmiyetine ve makbuliyetine işaret edip ve bil-âyetil kübra eminnî minel fecet fıkrası ile onu şefaatçi yaparak dua etmiştir. Bu ayet ül Kübrâ'nın tetkiki neticesinde, üstad ve talebelerinin beraatle hapisten kurtulmaları, i̇mam Ali radıyallahu <gülüyor> <gülüyor> anh'ın bu duasının kabulünü ispat etmiştir. Bu asırdaki dalalet cereyanları, Müslümanların imanlarında şiddetli bir tahribat yapmak teşebbüsüne karşı, bu hakikatı Kur'aniyenin bir sedde-azam olarak makam münasebetiyle buraya derc edilmesi muvafık görüldü.